Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olarak nitelendirilen mübarek Ramazan-ı Şerif ayından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Allah'ın bütün güzellikleri siz güzel insanların üzerlerine olsun. Efendim Ramazan-ı Şerif ayı boyunca her iftar vaktinde inşallah o güzel sıcak yuvalarınıza misafir olmaya geliyoruz. Konuklarım Şoray Uzun, ve Serkan Kaba kardeşim inşallah çok güzel bir söyleşi güzel bir muhabbet hepimizi bekliyor diyelim. Allah kabul etsin diyorum. İnşallah. Buyurun. Efendim iftar soframızdayız. İftarımızı açtık. Şimdi çay eşliğinde inşallah keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Lütfen sizler de bize ortak olun. Allah olmayan kişilere de bu güzel nimetleri versin inşallah diye dua ediyoruz. Şuraya abi. Nasılsın abi? Hamdolsun. Çok teşekkür ederiz. Başta ailelerimiz olmak üzere tüm ülkemizin, tüm İslam aleminin Ramazanı şerifi mübarek olsun. Allah hamdolsun bizi Ramazan'a eriştirdi. İnşallah bayrama da eriştirir. İnşallah. i̇nşallah bayrama erişmekle de kalmayız. Nice Ramazanlar görürüz. Bu güzel oldu işte. <gülüyor> evet, evet. Ramazan da inşallah başladığı gibi, her sene olduğu gibi, başladığı gibi biter. Bir de belirli bir süre sonra Ramazan daha çabuk geçiyor tabii. O ilk başlarda zorluyordu. Hele benim gibi Adana'da yetiştiyseniz, ya. Evet. bir de Ağustos ayına denk geldiyseniz, bir de canınız top oynamak istiyorsa ve o zaman sahalar toz toprak içerisindeyse e, mevsimde yazın tam ortasıysa babaanneniz de bakıyorsa size hani orucu şey. yedi mi yemedi mi diye rahmetli nur içinde yatsın. İnşallah. Onlar zor. Ama asıl oruç çok değil mi? değil mi yani? Yani. yani e, tabii şöyle yani zahmetsiz rahmet olmaz misali. Mi? E, zahmetle mutlaka Allah daha farklı bir sevap barındırıyordur bence. Şimdi ben e, aç kalmayı daha zor zannederdim çocukken Ramazan'da. Onun daha zoru varmış. Onu büyüyünce anladım. Esas zorluk, esas yiğitlik öfkesini yenebilmekte ya insanım. Ee, esas delikanlılık, esas yiğitlik, esas pehlivanlık. Öfkeni, inan, öfkeni, öfkeni... öfkeni yenebilmek. Öfkeni Hatta e, büyük şehirde daha zor bu işler. Aç kalmak zor değil. İftar davetine giderken trafikte nefsini yenmek zor. Ya da hane içerisindeki sen açsın ya. Çok sinirlisin ya, şeker ihtiyacı olmuş ya, bedenen çok zorlanıyorsun ya, işte esas orada başlıyor. Onu onu aşmak lazım. Yoksa aç kalmışız, açın halinden anlamadıktan sonra aç kalmanın da pek bir kıymet harbiyesi yok. O öfkeyi kontrol edemedikten sonra o kadar süre aç kalmanın da bir alemi yok. Kesinlikle. Kalp kırdıktan sonra da bir alemi yok. Fukaranın biri davetli değilse o sofraya ya. böyle... Padişah sofraları kurmanın da bir alemi yok. Kesinlikle. Sadece eşle dostla geçiriliyorsa bunun da pek bir kıymet harbiyesi yok. Sadece evden geçiriliyorsa onun da bir kıymet harbiyesi Ama yok. Ama bu pandemi sürecinde tabii ki yine çekirdek ayla olarak daha çok hani çok... Bu özel bir durum. Tabii. Bu, normalini bu durum söylüyorsunuz. Özel. Tabii tabii. Fakat teknoloji o kadar gelişti ki e, canlı yayında birebir görüşerek yurt dünyanın her tarafındaki eş dostla hısınla akrabayla aynı anda, aynı anda. şu an yaptığımızda o değil mi? Evet. Şu Bileli an yaptığımız o. o kameralar aracılığıyla kıymetli evet. izleyicilerimizle evet, bu aynen. mübarek Ramazan-ı Şerif'te bir sofrayı paylaşıyoruz ki bunun en kıymetli herhalde şu çay. Çay. <gülüyor> Aynen aynen e, ama Şoray Uzun Yolda diye uzunca programlar yaptın ya abi. Evet. E şimdi Serkan abi de senin meslekten değil, televizyoncu değil ama belki senden daha çok Anadolu'yu ve Türkiye'nin bir yerlerini gezmiş evet. bir insandır yani. İhtimaldir. Hatta bana e, zaman zaman şöyle diyorlar. Ya işte şora gibi dolaşıyorsun, işte <gülüyor> uzun yol gibi dolaşıyorsun. İşte bak. Ya diyorum ben iş gereği geziyorum. Hani ben hani memleketlerde gittim zaman orada hani işte bay ziyaretlidir, işte litişindir, işte sözleşmedir falandır anlaşmadır. Hani ben bunun için. O ama dışarıdan bakıldığı zaman şöyle oluyor şora abi. Yani 20 senedir artık böyle gidiyorum, geliyorum falan diyorum. 20 seneden sonra artık iş hani gezmek, dolaşmaktan çıkıyor. Böyle artık sıradanlaşıyor. Sıradanlaşıyor. Yani ne kimse evden uzak kalmak istemez. İşte kimse sevdiklerinle işte ne bileyim oralarda vakit geçirip ama iş ekmek teknesi deyip. Tabii. De senin bir mesela. şansın var Üstad. Ee, senin o gezilerini kimse seyretmiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani kimi ziyarete gittiysen sadece onlar biliyor. Evet. Şimdi benimkiler herkes seyrediyor ve orada bir şekilde hani montajlanmış hali var ya. Kesinlikle. Ben sabah 6 uçağı için e, 4'te havaalanında oluyorum. 4'te hava alanında olmak için 3'te evden çıkıyorum. 3'te evden çıkmak, çıkmak için, için. <gülüyor> maksimum 2.5'ta kalkıyorum. Kalkıyorsun. Gece 12'de yatıp uyku tutmadığı Hı zaman 1.5'ta uyuyorum, 1 saat sonra kalkıyorum. Hoşaf gibi. Uçağa gidiyorsun. İşte bir tane e, bu salgından önce şey ver IRL'lerde sandviç gibi bir şey verirdiler. Evet. Onu da almıyorsun sabah diye. E, bazen röter oluyor, uçak 7'de kalkıyor, 1.5 saat sonra 8.5'ta varacağın yere varıyorsun. Oradan e, yarım saat ile bir saat arası bagajını dağılıyorsun, Şehir merkezine giriyorsun. Saat oluyor 9.30-10. Oradan da 2-3 saat köye gidiyorsun. Saat oluyor 1. Açlıktan Vay gözün dönmüş. Uykusuzluktan bulduğun yerde uyuyacaksın. Minibüsten iniyorsun. Muhtar gelip diyor ki, sen hiç işte televizyondaki gibi dersin ha. <gülüyor> Baba ben bir saatlik uykuyla <gülüyor> sen al Kalkmışsın saat 10'da, 10'da 10 kahvede saat de. oturmuşsun, çayını içmişsin, evde Sorayı de kahvaltı yapmışsın. Gelsin de şunun iki makara, iki lafın belini kırayım <gülüyor> diye bekliyorsun. Bir de Şoray abi hani sözünü küsüyorum. Estağfurullah, uçak iki kaçırdığın... belini kıracağız da. <gülüyor> evet, uçağı kaçırdığınız zaman nasıl oluyor? Uçağa bir kere illaki. kaçırdık. Bir kere kaçırdık, en yakın il'e gittik, en yakın ilden yine gittik. Çünkü e, oradaki ahali bir çekim yapmasan da senin geleceğini bildiği için... Evet. Artık onlara ayıp olur diye. Ya bir de özellikle bir de Ramazanlarda çekim yaptık. Sadece Ramazan'da da... Tam onu ben... soracaktım abi. Ramazan'da çekim yaptın mı diyecektim. Yaptık. İçimdekini okudun abi. Bizim e, 4,5 sene sürdü. 4,5 sene boyunca ilk sene dedik ki ya Ramazan'da ara verelim mi? Yok dedik bizim Ramazan geleneklerimiz de var. Süper. Esas ekranatörlerimiz. Evet, evet Anadolu'da gerekiyor. değil mi o kadar Ramazan, güzel nelerimiz var ki. yeri var. Ve e, umuyorum biz bu geleneği yüzyıllar boyunca e, devam ettiririz. Bu çok güzel bir şey. Çok özel, çok anlamlı Aynı. bir şey. Bütün şehir yaşıyor bunu. Şimdi Serkan abi de Çorumlu. Evet. E, Şuraya abi. Çorum'da e, Ramazan yaşadın mı? Veya çocukluk dönemin orada mı geçti abi? Şimdi çocukluk dönemim orada geçmedi. Yani daha çok İstanbul'da doğma bimi olduğum için. Ama baba, anne baba bimi. Daha... Tabii annem babam yani oradan gelme oldu Hatta benim babam da imamdır. Yani hocadır. İşte bundan... 60 yıl önce işte köylerde, 50 yıl önce köylerdeki bir imam, işte okuması yazması Arapçası olan böyle e, bu şekilde olmuş. Sonra tabi çoluk çocuk da fazla büyünce ben yokum o zaman, abilerim var, biz beş kardeşiz, en küçüğü benim. İşte abileri diyor babama, hani gel oğlum işte İstanbul, çocukların okusun, işte burada bir eğitim alsın, şöyle olsun. Köyde ne zaman? İşte her zaman herkesin yaptığı gibi bir göç almış. O şekilde de burada. Ben de işte o zaman İstanbul'da doğmuşum. Ne güzel. Öyle bir... Ben Eren abiye buradan seslenmek istiyorum. Alt kat komşumuz. Aha. <gülüyor> ee, Eren abicim ellerinden öpüyorum. Ee, Ramazan-ı Şeref'in mübarek olsun. Bir kez şikayet etmedi. Allah razı olsun. Senelerdir gürültümüzü, nazımızı çeker. Benim en küçük de ellerinden öper. 5,5 ee, yaşında. Şu anda. Evet, Vay maşallah e, ismi? Selim Can. Oyunları seyrettiği zaman çocuk oyunlarını onları canlandırıyor. Yani işte denizcileri falan seyrediyorsa o da iple öbür şeye gemiye geçer gibi yapıyor. Düşmesi de biraz sorun oluyor esasında bazen de top oynuyorlar evet. Eren amcamız da hakkını helal etsin. Ee, şu var çok canımı sıkan ya apartman binaları işte apartmanlara binalara doluştuk komşuluk bitti Hı. böyle demeyin binalara Tıkıldık doğru. Dairelerin içerisine girdik. Evet. Karşı komşunun adını bilmiyorum. Hmm. Peki abi karşı komşunun adını sana söylemesini mi bekliyorsun? Affedersin. Sende bir sıkıntı var. Tık tık yapacaksın. Sende bir sıkıntı var. Birinde sıkıntı var. Aynı anda ikisinde sıkıntı varsa esas problem o. Ama bu da lokal bir şey. Dar zamanı düşmeden <gülüyor> Allah muhafaza hasta olmadan komşuya ihtiyaç duymadığın anda komşunla ilgili Bizim apartmanda komşuluk Kesinlikle. yok falan filan deme. Bravo. Şükret. Demek ki komşuya ihtiyacım duymasın ve hiç merak etme. Yaşadığım için biliyorum. En basit bir rahatsızlıkta dedim ki ya ben ne yapacağım? İsminden emin olmadığım yeni taşınmış olan komşu dahil. Yan binada hiç tanımadığım, tanışmadığım komşu dahil. Sadece benim için değil. Televizyonda çıkan bir televizyon figürü olduğum için değil. Gördüğüm kadarıyla 10 yıllık, 12 yıllık süreç içerisinde ihtiyaç halinde komşular ortaya çıkıyor. Yüzde 90'ı komşuluk yapıyor bu memleketle. Evet, Kimse güzel. kendini kandırmasın. Tabii tabii. tabii. Modern, de, dünyada, var modern dünyada bizi binalara soktular da yok öyle bir şey. Onlar bahane. Aynı asansöre biniyoruz, merhaba demiyoruz. Ede kardeşim senin ağzını... Evet. kim? O ben bir dedim o bir daha demedi demesin abi 100 kere de abi şöyle, sakıncası ne bunun. Abi şöyle bir şey şuraya abi mesela çok güzel bir yere temas ettin. Şimdi bir insanın annesi olur babası olur evlatları olur büyür evlenir farklı yerlerde oturur amca teyzede herkes dağılır. E şimdi mesela sen bir binada oturuyorsun sağında solunda karşında altında üstünde farklı insanlar var farklı kültürler farklı illere mensup insanlar ama komşun. Peygamber Efendimiz yani diyor ki Cebrail aleyhisselam bana komşuluktan o kadar bahsetti ki ben mirastan e, hak vereceğim Evet zannettim. yani komşuyu komşuya mirası kılacak zannettim diyor ki bundan belki esinlenmek suretiyle de atalarımız ev alma komşu al demişler yani dolayısıyla komşuluk Şimdi ben oturduğum e, binayı düşünüyorum Heh. eğer komşuya miras düşecekse Eyvah. Allah hepsine uzun ömürler versin de <gülüyor> e, Allah sıralı versin acılarını göstermesin ama eğer buradan... komşuya miras düşecekse ben taşınmam eksik olmasınlar. Bir de şundan hoşlanmıyorum ben. Gençlerimiz, evet gençlerimiz. Hakikaten bizim bildiğimiz gençlik bitti ya. Hayır, hayır bitmedi. Bu da külliyen yalan. Yani konu biraz şeye geldi. Yalan bildiğimiz gerçeklere Aynen. geldi ama gençlerin bir yere gittiği ettiği bir şey olduğu yok. Bir kere genetik tot denen bir şey var. Siz her ne kadar kabul etmeseniz de bunun damarında akan kanın bir eveliyatı var. Bir tarihçesi var. E, atadan, toruna, dededen yani, e, toruna gelen bir e, gelenek var. Bir kan akışı var. Bir fıtrat var. Bir yaratılış var. İçinde bulunduğumuz, coğrafyanın içinde bulunduğumuz, iklimin içinde bulunduğumuz kesinlikle. toplumun bir davranış metodu. Yüzyıllardır gelen davranış şekilleri var. Bu böyle birkaç tane bilgisayar oyunuyla, 3-5 tane televizyon dizisiyle bu ortadan kalkmaz. Ee, şuraya abi hatırlar mısın abi? Yıllar yıllar önce Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi huzurlarında güzel bir setup kurulmuş. Oranın güzel bir sunucusu var. <gülüyor> İftar abi. programı. Evet. Beni de dediler ki gele ezan oku. Allah Allah bir baktım şuraya abi bir heyecan. Şoray uzun gördüm yani Şoray uzun. Aman estağfurullah Abi gerçekten 2005 benim. 2005 miydi? 2006 mıydı? o civarlar, müydü? aynen aynen müydü? Ve o sen öyle bir kapı açtın ki abi sonra kendimi hep Ramazan programlarında buldum. Türkiye'nin bütün ulusal kanallarında tabiri caizse Rabbim nasip etti. Hep yaptık. Yapıyoruz da. Ee, güzel bir kapı açtın. Ee, Eyvallah, çok da ya, güzel dua etmişsin. Yeri ya. gelmişken e, Ömer Döngöloğlu hocamızı da rahmetle ha. analım. Allah'a emanet sene rahmetle. oldu. Televizyonla ilk tanışması hep söylerdi rahmetli. Ramazan programında konuğumuz olmuştu. Televizyonla ilk tanışmasıydı. Sonra televizyon kanalıyla çok hizmetleri oldu. Çok erken kaybettik onu da. Allah rakamını cennet eylesin. Ona da rahmet dileyelim. Nurlar içinde yatsın inşallah. Gezi programı yaparken Ramazanlarda Evladı Fatiha'na gittik. Makedonya Üsküp. Aa, oralarda e, hı, da bir başka evet. saray bursun. Oralara gittik. Ya Sahur yapmadık. Bir de uzun bir yoldan geldik. Çok yorgunuz. Sahur da yapmadık. Sabah kalktık. Gözleme var. Tam boşnak. E, gözleme de değil de bu altında da ateş var üstünde de ateş var. Bir saç Saç var. arası. He, Altta delikleri. da ateş evet, evet. var üstte saç de arası. var. Allah'ım nasıl kokuyor. Saat de çok geç değil. Hani böyle öğleden sonra 2 3ten sonra ona cesaret edemeyebiliyorsun. Onu, hani diyorsun ya bu kadar artık. Pek bir şey kalmamış ama saat 10'sa e, iftarda 8'i 20 geçe falansa akşam üstüne doğru seferi izledik Biz yiyoruz. <gülüyor> bir tane amca geldi. Selamın aleyküm dedi. Aleyküm selam. Ben hatta e, şebeklim tuttu. kakosi si brate dedim. Bırak şimdi dedi brateyi murateyi. Ne yapıyorsun sen dedi. <gülüyor> dedim börek yiyorum. Ramazan ayı dedi. Dedim biliyorum seferiyiz öyle bir hakkımız da var. Var öyle bir ruhsatım var, niyetlenmediyse, seferiysem bu benim hakkım, Cenab-ı Hak bana bunu e, vahşetmiş, kullanırım kullanmam, yani... bana kalmışmış. Şey ama ben bu hakkımı kullanır kolaylıkla. yerim, bir sorun yok. Amca dedi ki, sen İstanbul'dan geliyorsun dedi, Türkiye'den geliyorsun sen dedi. Senin zaten burası vatanın dedi, değil mi? Sen dedi, ne, nasıl seferi oluyorsun be dedi. Neyin sefer oluyor senin dedi. Biz bir Türk'ün suretini göreceğiz diye dedi. Burada e, evladını bekleyen baba gibi bekliyoruz sizleri burada dedi. Bir de dedi, oruç yerken mi göreceğiz sizi dedi. Allah'ım. Tartışacak, tartışacak bir durum da yoktu. yok. Yani Balkanlar, Balkanlar Türkiye Cumhuriyetler mi? gövde Anadolu gövde. bu Kuşsa gövde Anadolu kanadın bir tarafı bizim Türkiye Cumhuriyetler. Buradan selam olsun, Aynen. sevgiler olsun. Özellikle Azerbaycan'daki kardeşlerimiz evet. haklı davalarında mübarek Ramazan ayında yanlarında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Zaten biliyorlar. Hakeza Balkanlar, oradaki yurt dışında çalışan gurbetçiler. hani Ramazan zor geçiyor. Yok be ya neyi zor geçiyor? Sen Köln'de oruç mu tutuyorsun sen? Kopenhag'da iftarlık mı ayarlıyorsun sen? Sen e, Manchester'da şey mi yapıyorsun? Hırsı makraba mı arıyorsun? Ne sizor? Onu da anlamıyorum yani. Bu Ramazanı gurbette ya da evet. kendini gurbette hissederken yaşayanlara da Allah yardım etsin. Amin. Buradan gittiğimizde evladı Fatihan'da onu da görmüş olduk. Eyvallah, evladı Fatihan. Bütün Rumeli'ye Balkanlara selam olsun. Bir tekrar. de e, Ramazan'da özellikle gezi programı yapan arkadaşlar iftar saatinde programı ara verin. Yani neyi çekmek isteyeceğinizi bilmiyorum ama onu çekemezsiniz. Sizi salmazlar. Kolunuzdan zorla çekerler. iftara çok az kaldıysa. Hani yani bir, bir e, gelin alcısını çeker, çekemezsin. Gelin alcı orada seni bekler. Seni kolundan hangi teyze ya da amca tuttuysa evine sokar. Allah ne verdiyse de orada sana yedirtir. Ha, ya, bir de İstanbul'da olmayıp Anadolu'da hala Allah'a çok şükür devam eden gelenek şu. Ben aç mısınız diye soru sorulmadan hiç ayrılmadım. Hiçbir köyden, hiçbir Katılıyorum. ilden, hiçbir ilçeden. Onu, onu illa sorarlar. Yani sormanın da ötesinde Toks'tan bile yine verirler değil mi? <gülüyor> ya biz tabii ilk başladığımızda bilmiyoruz açken de açız diyoruz. Amca ne varsa işte teyze ne varsa bizi yediriyor içiriyor. Yan tarafa gittiğimizde orada da sofra var ve yemediğin zaman büyük problem. Eyvah. Gezi programında bir de şöyle bir sorun oluyordu. Biz yemeğin bir tanesini saat 1'de çekiyorduk öğlen. Tamam. Açım yemek yiyorum. Diğerini de beş buçukta çekiyoruz. Tamam. Yani dört buçuk 5 saat sonra işte dağ bayıra çıkmışız. Ee, orman çekimi yapmışız. Ben orada işte hızarla bir şeyler yapmışım. Odun yarmışım. Ne bileyim oradan işte cirit oynamışız ata binmişim. Ne bileyim çocuklarla işte bir şey oynamışız. Yoruluyorsun yani evet. acıkıyorsun da. Saat 5.30'da da yemek yiyorsun. E onu da da yiyiyorsun. Yani. Saat 8.30-9 gibi işte bir yaren eğlencesinde ya kuzuyu koymuşlar oraya. Şimdi kuzuyu yemeyecek misin? Zaten 4-5 saat geçmiş yemek yani. ya. Fakat bunları montaj derken 3-5 dakika arayla montaj... Ekranda bir bakıyor. Ben sürekli yemek Evet. <gülüyor> yani bazen 8 saat arayla oluyor. Hatta, hatta bazen annem diyor ki ya, nasıl bir mide var evet. maşallah şurayda. Hep yiyip yiyor diyor. Bak benim annem diyorsa evet. Anadolu kadınları <gülüyor> diyor. Onu izleyicilerimize söyleyelim. Efendim biz sürekli yemek <gülüyor> yiyelim. Bilmesi... 6-7 saatten önce o yemek şeyleri çekilmiyor ama montajda onlar 5'er dakika arayla olunca bu fakir sürekli yemek yer gibi görünüyor ekranda. <gülüyor> Serkan abi 80'leri izliyor musun abi? E, 80'leri izliyorum. Ah, Ahmet abi nasıl buluyorsun Şora'yı? <gülüyor> ben Şora abi zaten hani böyle e, çok yakın bulduğumuz için yani bizim annelerimizle, babalarımızla beraber böyle, olmuş abi. gibi. Ama bu işte o samimil vermek o şeyi herkes, herkes veremiyor. Sana, aynen. Ama biz onu tanımadan da alıyoruz abi. Tanımadan da sevdik. Sizin <gülüyor> o, o sizin güzelliğiz. Öyle. Ee, bu anlamda e, Rasim abi kaybettik. Rasim Allah rahmet eylesin kaybettik. 8 Mart'ta. Kaybettik Rasim abi'yi. O da eğer görebilseydi ne kadar sevildiğini çok mutlu olurdu. Evet. Çok memnun olurdu. Ee, biz bir de ilk sıcağı ile çok anlamadık ama e, belli bir zaman sonra kaybının bizi ne kadar etkilediğine ne kadar derinden e, içimizi acıttığı daha bir ortaya çıktı. Nudlar içerisinde yatsın. İnsan hangi işi yaparsa yapsın işini severek yapmalı. Severek İşin gereği şekilde, disiplini bir şekilde, sevgiyle, laiyle yaparsa bunun karşılığını hangi işi yaparsa Kesinlikle. yapsın buluyor. Rasim abi Galatasaraylıydı. Rahmetli olduktan sonra diğer takım taraftarlarının mesajlarına bakıyorum sanki bir Fenerbahçeli, bir Beşiktaşlı, bir Trabzonsporlu, bir Giresun Sporlu'yu, Adana Demir Sporlu'yu kaybetmiş gibi oldu. Yani o da artık herkes aynı yerde buluştu. Takımlar üstüydi. Aileden birini kaybettik ee, duygusuyla kapılmışlardı. Onların sayısı artık çok değil. Allah kalanlara uzun ömürler tamam, versin, e, sağlık versin, sıhhat versin. Bir de her ölümde aynı şeyi hissediyoruz ama her ölümün sonrasında bir müddet sonra maalesef aynı yanlışa yine düşüyoruz. Ya özellikle şu Ramazan ayında. Ananız babanız sahi ise özellikle özlediğiniz arkadaşınız varsa görmek istediğiniz bir ahbabınız ahbab yareniniz varsa ne olur üşenmeyin. Hani pandemi belki var gidemiyorsanız da yani bu Gitme. Da... kapıdan evet, evet. görüş kapıdan görüş, görüş. Doğru Görüntülü ara Görüntülü ara. ara Rasim abi de bunu artık söylemeye alışacağız maalesef rahmetli ee, bu salgından covidten çok imtina ederdi ee, çok uzak dururdu çok Hassasiyet gösterirdi önlemlere. Ona kıyamadım. Ee, iki kere vallahi Boğaz Köprüsü'nden döndüm. Ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden döndüm. Kabacık sapandan döndüm. Bir kere de Set'ten çıktık Halifuat'la beraber. Rasim abiye dedik bahçeye çıksın. Biz de Çit'in arka tarafından He, bir el e, sallayalım. Bir, yani. bir halatı soralım dedik. Evine yakın bir yerden döndük ona kıyamadığımız için. Siz bunu yapmayın, ertelemeyin. Aynen. Hele anneniz, babanız, sakin. Evet. Ee, Ramazan hazır e, gelmiş. Güzel bir fırsat ya. Rahmet Yani ya. Şu açın halinden anlayın. Sadece aç kalmayın benim naçizane tavsiyem. Şu nefsinizi bir terbiye edin. Şu öfkenizi bir tutun. Trafik esasında çok güzel bir ibadet yeri esasında. İbadethane sadece camiler değil. Dünyanın her yeri ibadethane. Araba kullanırken şey. ben ibadet eder miyim? Evet. Kırmızı da geçmezsen ibadetinden yani, e, sevap kazanırsın. Emniyet şeridine yani. girmezsen onun, hak ilale yapmazsın. Haklara girmezsen. Önüne birisi evet. an, anında kırdı. Haksızsın. Hemen... Pardon haklısın. Ee, sen ona buyur birader dediğin zaman inan kazanan sen olacaksın. Ya, birisi erdemliği bağırsa, göstermek birisi lazım. susmak lazım. Yani, evet. değil mi? İki taraf. Ya, bir de lazım. E, bir taksici önüme kırdı. Baat yaptım ben de. Açtı camı. O zaman klasik araba var. Bir de hani dışarıdan çok sevimsiz de görünüyorum hani. Yükünü tutmuş. Hobisi olan klasik arabayı almış. O bir de böyle parmakla çevrilir yiyor böyle. <gülüyor> Sıkışık dostlar olsa trafik. Konforlu konforlu gidiyorsun. Adam kim bilir kaçıncı müşteriyi kovalıyor. Arabayı ne zaman teslim edecek onu bilmiyorum. Belki yakıtını düşünüyor. Belki de o günkü navlunu toparlayamadı adam. Ramazan ayında o da iyi bir ders oldu bana. Camı açtı şey dedi. Dayanamıyor musun açlığa sen dedi. Ana. Kaynaş sular döküldü. Dedim evet. ya affetme ihtimali var birader ayıp ediyorsun. Şuray dedi olmaz mı dedi ya dedi. o kadar seyrettik sen <gülüyor> dedi. Eyvallah. <Nasıl> dedi gitti. <gülüyor> Ay, yani Ders ya. esasında biz hep Emin Hoca'dan ders almaya alışıyoruz. Evet Allah'a emanet olun. Emin Işık'tan bir de hazıra konmaya alışmışız herhalde. Dersi herkes veriyor abi. Bir tane taksici veriyor dışarıda hiç tanımadığım Aynen biri veriyor. Öyle. İspino hatırlamakta zorluk çektiğim biri veriyor. Evladı Fatiha'nda Üsküp'te Başçarşı'da bir amca aynen. dersini veriyor, almasını bilene. Hayatın aynen. her alanı ders. mesajlar var. Rasim abi'nin esasında verdiği çok ders varmış. Biz onu o yaşarken fark etmemişiz ya. İşe geç kalmamak diye bir dersi var Rasim abi'nin. Bir kere gecikti. İş ahlakı. Onda da arabasına çarpmışlar. Ne yapsın adam? Yani. Geldiğinde öyle özür diliyor ki biz yani, evden geç çıktığımızda o özürleri dilemiyoruz yani. Kesinlikle. Keyfiniz. Insana yani çok saygı her zaman önemli. Yani. Gerçekten evde. Yani. Bir de anne hani anne babalar dedin ya şuraya abi gerçekten büyüklerimizin kadrini evet. kıymetini bilmemiz lazım. Yani ne olacağımız belli değil. Çok e, geç o, Peygamber Efendimiz diyor ki anne babanın yanında iken onlara güzel davran, onlara hatta kuran ifade üffin ve anne babana üf bile deme, onları azarlama, kerim olan güzel ifadeler sun. Katıma öyle gel diyor. O yüzden anne babanın duası, evet. anne babanın evlatlarına duası peygamberlerin ümmetlerine Katı duası ben, gibidir. Evet, Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şerifimizi mübarek kilsin. Bayramı eriştirsin. Evet. Nice ramazanlar görelim, nice bayramlar görelim. Allah bu millete Devlete zeval vermesin. Amin. Yeryüzü ayakta durduğu sürece bu milletin e, varlığı inşallah devam etsin. Amin. Başarıları artarak devam etsin. Amin. Yeryüzünde özellikle İslam dininin artık e, savunucusu olan bir başka millet maalesef kalmadı. Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin. Amin. Amin. Amin. E, bu bayraktarlığı elimizden almasın. Amin. Zaten bayrağı da devredebileceğimiz bir başka... Kavimde görünmüyor maalesef. Evet. Allah bize yardım etsin, Amin güç hocam. versin. Allah daima beraberiz. Birliğimizi dirliğimizi beraberliğimizi i̇nşallah. bozmasın. Hepimize helal lokma yemeği nasip Amin. etsin. Amin. Namerde muhtaç etmesin inşallah. Amin. Amin. Alıştığımızdan geri koymasın. Amin. Aç bıraksın gerekirse Cenabı Allah fakat bizi itibarsız bırakmasın. İtibarsız. Ee, millet şere, içerisinde, bize. toplum içerisinde bizi helak etmesin alıştığımızdan dediğim gibi geri koymasın inşallah. Amin abi. Her günümüz bir önceki günden daha iyi olsun. Bir önceki günden aradığımız bir gün iyi geçirmeyelim. Amin. Bundan sonra hayırlı ömür versin inşallah. Her anın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Amin Ramazanın gerçek anlamını, gerçek manasını anlamayı nasip eylesin. Yani e, dua o kadar var. güzel yakışıyor ki ağzınıza. Bizlere de amin demek. Çok, amin güzel, de. oldu. çok dua, güzel oldu. Dua çocuklara çok yakışıyor anne Günahsız baba arası. anne baba anne baba duasını almak çok önemli de herhalde ebeveynler için bu e, evlatların annesinden babasından hoşnut olması da çok önemli bir şey kesin biz bu anne babalara şirinlik yaparken bazen kendi çocuklarımıza e, şirinlik yapmayı görmediğimiz için belki bugüne kadar ya da kendimize mi yakıştıramıyoruz bilmiyorum bu evlatlara dönüp de e, onları anlamayı onların yaşına inmeyi Beceremeyen bir nesil bir öncekimiz Mali bizim. Biz de tam ara nesiliz inşallah. İnşallah. Torunlarımızda göreceğiz biz o muameleyi. Onlara da artık birer birey muamelesi yapmayı göreceğiz. Ejdat bunu yaparmış. Evet. Bunu yaparmış. Biz babadan böyle... Hayır. Bizim gördüğümüz baba e, o şey geleneği parti. tam esasında yansıtan e, jenerasyon değil. O Daha önceki jenerasyonlar o çocuğu eğitirmiş. Toplum öyle abad olmuş, öyle ihya olmuş evet. zaten. Evet. Peki Şuraya abi çok çok teşekkür ediyoruz Serkan abi. abi. Size de e, hani Osmanlı'da diş kirası vardır. Diş <gülüyor> kirası. <gülüyor> Ona mukabil <gülüyor> olarak <gülüyor> Diyanet Dış Şerif Başkanlığımızın çok güzel iki güzide eseri. Biri Kur'an-ı Kerim, birisi de İslam İlmihal'i hediye etmek istiyorum. Ee, Serkan abicim buyurun. Teşekkür çok Çok edelim teşekkür edelim. ediyorum. Ramazan-ı Şerif ayının ilk iftarında... Ee, bu güzel sofrada gerçekten çok Sizin keyif aldım, çok ederim. bereketli olduğu kanaatindeyim, İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sarılmak <gülüyor> istiyorum ama pandemi <gülüyor> geçtikten sonra. İnşallah. i̇nşallah. Allah razı olsun. Güzel, güzel, güzel günlerde. Allah razı inşallah. olsun. Çok i̇nşallah. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim e, bugünkü Ramazan soframızdaki muhabbetimizi sonlandırdık. Allah nasip ederse yarın akşam iftar saatinde yine o güzel hanelerinize misafir olmaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.